Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.